Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Tegabün, Talak ve Tahrim Sureleri Tegabün Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Adını 9. ayette geçen Ya Tegabün, Tegabün günü kelimesinden almıştır. Tegabün günü, kusur işleyen insanın ahirette günahlarını görüp dünyadayken aldandığını kabul ettiği gündür. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Ayet Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih eder, yüceliğini anarlar. Hükümranlık ancak O'nundur. Hamd ancak O'nadır. O her şeye kadirdir. 2. Ayet Sizi yaratan O'dur. Öyleyken kiminiz kafir oluyor, kiminiz de mümin. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Allah Teala insanı yaratmış ve ona peygamber ve kitap göndermiş, iman ve küfrü seçmede serbest bırakmıştır. Fakat kafirliğe rızası olmadığını da ayrıca bildirmiştir. Üçüncü ayet. Gökleri ve yeri hak ve üstün bir hikmetle O yarattı. Size ayrı ayrı şekil verdi. Hem de şekillerinizi güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. Dördüncü ayet. Göklerde ve yerde olanları O bilir. O, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. Beşinci ayet. Bundan önceki devirlerde inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar küfür işlerinin vebalini, cezasını dünyada tattılar ve ayrıca onlar için ahirette de açıklı bir azap vardır. Altıncı ayet. Bunun sebebi şudur. Peygamberleri onlara apaçık deliller ve mucizeler getiriyorlardı. Onlar da ''Bir insan mı bizi doğru yola iletecek?'' demişlerdi. Böylece de kafir olup imandan yüz çevirmişlerdi. Allah ise onlara hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Zaten Allah zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Hamde layık olandır. Yedinci ayet ''O inkar edenler tekrar hiç diriltilmeyeceklerini sandılar.'' Resulüm de ki, hayır öyle değil. Rabbime and olsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeylerden mutlaka haberdar edileceksiniz. Bu Allah'a göre çok kolaydır. 8. ay O halde Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Gerçek, samimi imansa, sahibini Allah'ın emirlerine, İslam'a uygun yaşatır. 9. Ayet Allah o gün, o toplanma kıyamet günü için sizi bir araya getirecektir. İşte o gün, dünyadayken aldanmanın ortaya çıkış günüdür. Kim de Allah'a inanır, salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. 10. Ayet Allah ve dirilme hakkında küfre sapıp, ayetlerimizi ve peygamberimizi yalanlayanlara gelince, ''İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gidilecek ne kötü bir yerdir.'' 11. Ayet Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet, hastalık ve üzüntü gelip çatmaz. Kim de Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya yöneltir.'' Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 12. Ayet Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz sevirseniz bilin ki Resulümüzün üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Artık sorumluluk size aittir. 13. Ayet Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. 14. Ayet Ey iman edenler! Şüphesiz eşlerinizden ve evlatlarınızdan sizi Allah yolundan alıkoymakla size düşmanlık etmiş olanlar da vardır. Onlardan sakının kendinizi tamamen kaptırmayın, salih amelinize devam edin. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 15 ve 16. Ayet Doğrusu mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne, bir imtihan konusudur. Allah'ın katındaysa büyük mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkup emirlerine uygun yaşayın, emir ve yasaklarını dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Malları kazanma ve harcamanın meşru şekilde olup olmadığı, aile fertlerine karşı görevlerimizin iyi yapılıp yapılmadığı, bunlardan dolayı Allah'a karşı da görevlerimizin yerine getirilip getirilmediği imtihan konusudur. 17. Ayet Eğer Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verir, mallarınızı emrettiği yere harcarsanız, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah az hayra çok karşılık verendir. Halimdir. Cezada acele etmeyendir. 18. ayet. Gizliyi de aşikarı da bilendir. O mutlak galiptir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Adını ilk bölümde ele alınan talak, boşanma ve boşama hükmünden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Ayet Ey Peygamber! Son çare olarak kadınları boşuyacağınız vakit, iddetleri içinde adet halinden temizlendikten sonra ve kendilerine yaklaşmadan boşayın ve iddeti sayın. 3 defa adet görme ve temizlenmelerine kadar bekleyin. Rabbiniz Allah'a saygılı olup, emrine uygun hareket edin. Bu bekleme müddeti içinde kadınlar evlenemezler. Siz de evlerinden onları hemen çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir hayasızlık, zina ya da aşırı edepsizlik yapmaları hariçtir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim de Allah'ın sınırlarını çiğneyip aşarsa, hakikaten Kendine yazık etmiş olur. Nereden bileceksin, bakarsın ki Allah, bu bir veya iki defa boşamadan sonra, bekleme müddetleri bitmeden aranızda yeni bir iş, bir sevgi meydana getirir. Tekrar anlaşıp birleşme hasıl olur. Bu durumda, barındırma ve nafaka hakkı sizden düşer. İkinci ayet. Sonra onlar, iddetleri için evde en fazla üç ay bekleme müddetlerinin sonuna doğru vardıkları zaman... Ya dönerek onların nikahınız altında güzelce tutun yahut güzellikle haklarını vererek onlardan ayrılın. Eşinize tekrar dönerken veya son kez boşarken de içinizden adalet sahibi iki şahit tutun. Ey şahitler! Siz de şahitliği Allah için yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye bununla öğüt verilir. Kim de Allah'a saygı duyup emirlerine uyarsa... Allah ona selamete çıkacak bir imkan sağlar. Eğer bir veya iki kere boşamada pişmanlıkla kadına dönülmez de, üçüncü temizlenme biterse, bu boşanma artık bayiğine dönüşür, kesinleşir. Artık eşler tekrar nikahsız birbirine haramdır. Boşamadaki bu üç aşama, eşlerin uzlaşabilmeleri için tanınmış bir fırsattır. Kadını boşamak zorunlu hale gelmişse, hem temiz hallerini gözetme, hem de, Önce bir veya iki kere boşayıp evde tutmak ve bu rici talakla boşarken de şahitler bulundurmak sünnete uygun olandır. Devlet hüküm koymuşsa şahit bulunması vaciptir, gereklidir. Hanımıyla geçinmek niyeti olmadığı halde sırf idletini uzatmak, zaman kazanmak ve başkalarıyla evlenmesini önlemek için müracaat edip birleşmek, sonra yine boşamak gibi zarar verici hilelere sapılmaz. Üçüncü ayet Ona tahmin etmediği yerden rızık verir. Kim de Allah'a güvenip dayanırsa o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü, bir sınır koymuştur. 4. Ayet Adet görmekten ümidini kesen yaşlı kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde eğer şüphe ederseniz bilin ki onların da iddeti üç aydır. Henüz adet görmeyenler de öyledir. Hamilelerin de iddet müddetleri doğurup yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse, Allah ona işinde bir kolaylık verir. Kocaları ölenlerin iddeti 4 ay 10 gündür. 5. Ayet İşte bu hükümler Allah'ın emridir ki, onu size indirmiştir. Kim de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, aykırı davranmaktan sakınırsa, o da onun kabahatlerini örter ve onun mükafatını büyültür, artırır. Altıncı ayet O, boşadığınız kadınları, iddetleri bitinceye kadar, gücünüzün yettiği ölçüde, oturduğunuz yerin bir kısmında oturdun. Çıkıp gitmeleri için üzerlerine baskı yaparak, onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler doğurup yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Sonra eğer çocuklarınızı sizin hesabınıza emzirirlerse, onlara emzirme ücretlerini verin ve bu hususta çocuğun yararı için aranızda güzelce danışıp konuşun. Eğer anlaşmakta güçlük çekerseniz, o zaman çocuğu babanın kendi hesabı için bir başkası emzirecektir. 7. Ayet Eli geniş olan genişliğine göre nafaka versin. Rızkı, geçimi dar olan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir. Hukuken haklı bir sebep olmadan boşanmış kadınlara iyaşe, giyim ve mesken gideri verilir. Evlenme engeli olanlara bu iddet müddetince kocası tarafından nafaka olarak bunlar karşılanır. Kocası ölmüşse İslam hukukçularının çoğunluğuna göre verilmez çünkü artık mirasçıdır. 8. Ayet Nice memleket halkı var ki, Rablerinin ve peygamberlerinin emrinden çıkıp azdı da, biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve hiç görülmedik, dehşetli bir azapla kendilerini cezalandırdık. 9. Ayet Böylece inkar ve isyan işlerinin vebalini tattılar, işlerinin sonu da dünya ve ahirette hüsran oldu. 10. Ayet Allah onlara emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden aklı selim sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. 11. Ayet Allah'ın açık ayetlerini okuyan bir de peygamber gönderdi ki, iman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim de Allah'a iman edip salih, sevaplı amel işlerse, Allah onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah ona cidden ne güzel bir rızık vermiştir. 12. Ayet Allah yedi göğü ve yerden de onlar kadarını ayrı ayrı yaratandır. Emri ve hükmü bunlar arasında inip durur. Bütün bunlar, Allah'ın hakikaten her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz içindir. Tahrim Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Tahrim, Haram kılmak demektir. Adını surenin başındaki konudan almıştır. Hazreti Peygamber hanımlarından Hazreti Zeynep'in evindeyken o kendisine bal şerbeti vermiş ve bu yüzden onun evinde kalması diğerlerinkinden daha fazla zaman almıştı. Bunu kıskanan Hazreti Aişe Hazreti Hafsayla ona söyleyecekleri bir sözde anlaşmışlardı ki Hazreti Peygamber önce Hafsa'nın yanına vardığında ''Sen de megafir kokusu duyuyorum. Megafir mi yedin?'' dedi. Megafir, Urfut denilen ağacın tatlı fakat fena kokulu reçinesiydi. Hazreti Peygamber de onu hiç sevmezdi. Hayır, bal şerbeti içtim buyurdu. Öyleyse arı, balı megafir özünden yapmış dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de bir daha bal şerbeti içmemeye ant içti ve bunun gizli kalmasını istedi. Bu surenin nüzul sebebinin bu olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Ey peygamber, kadınlarının hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Şu halde helal ve meşru şeyleri birinin hoşuna gitmiyor diye terk etmek gerekmez. 2. Ayet Allah sizi yeminlerinizi kefaretle çözmenizi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Üçüncü ayet. O zaman peygamber hanımlarından birine gizli bir söz söylemişti. Fakat o hanımı bunu diğerine haber verdi. Allah bu yaptığını Resulüne açıklayınca, peygamber de hanımı Hafsa'ya bu söylediklerinin bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da fazla mahcup olmaması için vazgeçmişti. İşte bunu kendisine haber verince hanımı bunu sana kim haber verdi dedi. Resulullah da her şeyi bilen hakkıyla haberi olan Allah bana haber verdi buyurdu. Burada bir daha bal şerbeti içmeyeceğim şeklindeki yeminine işaret edilmektedir. Dördüncü ayet eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz tevbeyi gerektiren bir kusura meyletmişti. Eğer o peygamberin aleyhine birbirinize arka olursanız, şüphesiz Allah bizzat onun dostu ve yardımcısıdır. Cibril de, müminlerin iyileri de onun yardımcısıdır. Ayrıca melekler de ona arkadır, yardımcıdır. Beşinci ayet Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşarsa... Olur ki, Rabbi ona, sizin yerinize, sizden daha hayırlı, Allah'a itaatle teslim olan, tam iman eden, gönülden itaat eden, tevbekar olan, ibadet eden, oruç tutan dullar ve bakireler verir. 6. Ayet Ey iman edenler! Beraberce İslam'a uygun yaşayın da, böylece kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, Yakıtı insanlar ve yanıcı taşlar olan ateşten koruyun. Onun üzerinde görevli, iri yapılı, haşin tabiatlı, Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere baş kaldırmayan ve emredildikleri şeyleri yapan 19 zebani melekler vardır. 7. ayet. O ateşi hak etmiş olanlara ey küfre sapanlar, inkar edenler Bugün boşuna özür dilemeyin, siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılacaksınız denilir. 8. Ayet Ey iman edenler, tam ve kesin örnek olacak bir tevbe ile Allah'a yönelin. Böyle yaparsanız, umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, Peygamberini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. Onların nuru o gün sıratta önlerinde ve sağlarında koşacak, aydınlatacaktır. Müminlerin nurları birbirlerinden farklı olduklarından diyecekler ki, Ey Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla, cennete kadar devam ettir, söndürme ve bizi bağışla. Doğrusu sen her şeye kadirsin. Bu tevbeye Nasuh tevbesi denilir ki, bir daha asla günaha dönmemek ve bunu asla arzu etmemek üzere yapılan tevbedir. Hasan-ı Basri şöyle der. Tevbe, günaha kin tutmak ve her hatıra geldikçe istihbar etmektir. Tevbenin altı hedefi olduğu açıklanmıştır. 1- Geçmiş günahlardan pişmanlık. 2- Terk edilen farzları yapmak. 3- Kul hakkını yerine getirmek. 4- Hasımlarla helalleşmek. 5- Bir daha günaha dönmemek. 6- Nefsini masiyet içinde terbiye ettiği gibi Allah'a itaatle de eğitmek. 9. ayet Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı gereğince cihatta bulun ve onlara sert davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir gidilecek yerdir. 10. ayet Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bunlar kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Böyleyken onlara dinde hıyanet ettiler. O iki peygamber Allah'ın azabından onları hiçbir şekilde kurtaramadılar. O iki kadına girin ateşe diğer girenlerle beraber denildi. 11. Ayet Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal gösterdi. O Firavun'un işkencesi sırasında Ey Rabbim bana katında cennetin içinde bir ev yap ve beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Hem de beni o zalimler topluluğundan selamete çıkar demişti. Bu niyazı üzerine Allah Teala onun ruhunu almıştır. 12. ayet Yine inananlara İmran'ın kızı Meryem'i de misal verdi. O ki namusunu sağlamca korudu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. Hem o Rabbinin bütün kelimelerini ve kitaplarını tasdik eden ve Rabbine gönülden itaat edenlerdendi. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı vealik. Tegabün, Talak ve Tahrim surelerini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.